Bismillahirrahmanirrahim İnşallah başlayan konumuz Kadere iman Bölümü İnşallah diye başlıyorum Çünkü suhabeti yapabilmek tamamlayabilmek Allah-u Teala'nın tabi takdire bağlıdır Kul acizdir ancak kulun niyetleri vardır bu niyetlerin oluşması, tamamlanması allah Teala'nın dilemesine, takdirine bağlıdır. Kadere iman, imanın bir şartıdır, farzdır. Allah korusun, bir kişinin kadere iman konusunda, içinde, kalbinde, vehminde, hayalinde şek şüphe olursa imanı gider. Nezi Teala imansız kara Allah korusun. Kader iman konusu gerçekten çok karmaşık bir konudur. Kadere iman kulun Allah imanına bağlıdır. Yani bir insan, bir kul tevhid inancında ne kadar olgunlaşırsa o kadar kader iman bölümünü anlayabilir. Önce imanın başında Allah iman gelir. Allah birdir cecalü. Allah birdir. La şirike leh. Onun Allah'ın celi şanlığı haşa ortağı şeriki yoktur. ...lehü mülk, mülk O'nundur. Yerler, gökler, arş, ferş bütün her şey, bütün varlıklar Allah-u Mülk O'nundur. Hakimiyet ancak Allah-u Teala'nındır. Haşa allah Teala, allah Teala mülkünü kimsele bölüşmez, paylaşmaz. İster merak-i mukarrebin olsun, ister ul büyük peygamber olsun... İster evli olsun Allah-u Teala hiç kimseye mülkünü bölüşmez. Hiçbir varlık Allah-u Teala eş olamaz. İşte kişi en azından tevhid inancını bu şekilde anlayabilirse ki Allah-u Teala'nın orta şirki yoktur. Mülk O'nundur. Hakimiyet tam kesin olarak yani Allah-u Tabi allah Teala'nın da hiç kuskusuz bir takdiri vardır. Programı vardır. Mesela bir devlet başkanı ki bir muttak bir derebey diyelim, bir imparato kral diyelim her şey elinde olan yani tüm yetki eline bulunduran bir devlet başkanı. Bir köşk Başkanın köşkü yatmak isteyince önce bunu hayalinde tasarrusunu yapar tasarlar, sonra bunu mühendislere, mimarlara yazdırır, çizdirir yada yani planı projesini yaptırır, Gereken kanun düzenleme yapar, sonra tabi bu her yetki elinde olduğu için. Gereken parayı, gereken işçileri, elemanları, yer hepsini tedarik ettirir ve bu çalışma başlar. Yani hazırlanan plan, proje neyse böyle gider. Ama tabii bir devlet başkanının elinin uzama uzanamadığı yerler de vardır. Mesela iklim şartları Hava şartları, aşırı yağışlar, aşırı soğuklar, bazı doğal afetler onun planını alt üst edebilir. Ama Allah Teala mevlamız levmdir. Mük Allah'ın cehşanı. Allah, Allah Teala demek ki mevlamız cehşanı neyi mevlamız irade buyurmuşsa. Mevlamız neyi takdir ezelde buyurmuşsa, o aynen zamana gelince meydana gelir. Hiçbir engel buna ortaya çıkamaz. İşte demek ki kader-i iman bölümü tevhide yani Allah'ın bir olduğunu bilmeye bağlıdır. Haşa Allah taat'dan gafil olanlar İmanın tadını tatmayanlar, imanın gerçek işine varamayanlar, eğer kadere iman bölümünü kucalarlarsa, evham bataklıklarında, şeytanın vesilesine boğulup tadını Allah korusun, imanlarda gider, perişan olur dünya ahirette. Bir de şunu belirteyim, bazıları haşa, Sanki Allah Teala'nın yaptığı işinin sorgularcasına neden böyle işte neden böyle diye haş Allah Teala'yı sanki sorgulama karışık, kalkışıyorlar. Yani gerçekten azini bilmeyen o zavallı gafiller ne kadar büyük bir cürüm kabahat olar. İnsan nedir? Nedir insan? Güneş nedir? Nedir galaksiler? Allah'ın kuvveti karşısında. Kim Allah'ın işine karışabilir? Bir karınca, neye beri karınca yarattın diye mi Allah-u Teala'ya? Bir fil, iridir, karıncaya oranla. Aman Allah öyle dilemiyor. Allah bitki bitki olarak yaratmıştır. Bunun için, insan düşen görev, bilmedi işleri fazla kurcalamaması, Özellikle imanı konularda çok hassas olması gerekiyor ki iman nazarına gelmesin. Kulun nedir görevi? Kulun görevi kulluktur, kulluk. Allah'ın işine karışmamaktır. Şimdi gelirim inşallah. Hadimizi aşarak da olsa yani. Çünkü Kadir iman bölümü aslında çok hassas bir konudur. Yani bizi aşan bir konudur bu aslında. Ama inşallah Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, bazı hadislerle inşallah Taala bu konuyu bizi aşmaya çalışalım. Önce Allah Teala buyuruyor bizlere Kalem suresi ayet 1'de. Esse diz bismillah. Nun vel kalemi ve ma yesdurun. Buradaki nun hurufu hece, Anlamı gizidir. Allah tarafından Resulullah bir şifedir bu. Mevlamız bunun harfinden, yani bu şifet allah Teala yeminle şöyle başlıyor. Vel kalemi kaleme yemin olsun. Yani kalem hakkı için. Allah Teala burada bizlere yemin ediyor ayet-i kerimesinde. Kaleme yemin olsun. Hangi kalem acaba? Yani bu bir sıradan kalem mi? Hayır. Peki nereden bunu bileceğiz? Burada lame tarif var. Ve kalemin değil de vel kalemi. Elif lam var burada. Buna lam tarif deniyor. Bu dört anlama gelir. Buradaki ahdi zihni işte o belirli kaleme yemiyorsun Allah Teala başlıyor. Hangi kalem? Allah Teala önce kalemi yarattı. Peygamberler zamanları Allah Teala önce kalemi yarattı. Ona Mevlam buyurdu. Ya kalem üktüp yaz yaz kalem sordu, Ya Rabbi ne yazayım? Mevlam buyurdu ki, ne olacaksa, ne edecekse, hepsini lehmefde yaz Mevlam buyurdu. Peki kalem, nasıl kalem acaba bu kalem ama? Onu bilemeyiz işte muhteremdir. Onu bilemeyiz. Mevlam öyle buyuruyor. Nasıl bir yazı? Onu bilemeyiz. Arkada Mevlam buyuruyor, ve ma yesturun onun yazı satırlar hakkı için. ona da yemin olsun Mevlam buyuruyor. Peygamber bir de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ceffel kalemu artık kalem yazacağını yazdı, yazı kurudu. Yani artık iş kesinleşti. Kader kesinleşti. Bir mahi ve kainin İla yevmil kıyameti kıyamete kadar ne olacaksa hepsi yazıldı hüküm kesinleşti peki kıyametten sonra ne olacak onlar da belirli yalnız şu var cennet ve cehennemin sonu olmadığı için onda hepsi yazılmalı çünkü cennetin sonu yok. Sonsuzluk alemi cennet, o yazamadı. Peki Mevlam burada her şeyi yazdı Mevlam burada. Bu yazı nasıl bir yazı acaba? Yani kaderimiz yazıldı. İnsanın da kaderi, meleklerin de kaderi... Bütün madde alemini, her cins atomların, meleküllerin, yerlerin, göklerin, ruhların, hayvanatın, bitkinin her şeyin kaderi yazıldı. Bu kader nasıl acaba? Peki insan bundan kaçamaz mı acaba? İmam-ı Azam şöyle buyuruyor ve kitabında. Ketebaha vasfen la hükmen buyuruyor. Ketebaha vasfen la hükmen. Allah-u Teala her şeyi yazdı burada. Yani bir insanın doğuşu, ölümü, yaşamı, inancı, imanı, küfrü, şükrü, sabrı, isyanı yazıldı. Ama vasfen, vasfen. Yani kul o işi kendi iradesiyle öyle yapacak hükmen, yani yapsın değil. Yani kul şöyle ihsan etsin, günah işlesin, adam öldürsün, e, Allah ihsan etsin, haşa namaz ne değil. Ya, kul kendi iradesiyle öyle yapacak. Allah bunu böyle vasfen yazdı. Hükmen değil. Hükmen değil. Yine Mevla buyuruyor, Önce inşallah ayet-i birkaç ayet okuyayım inşallah. Yine Mevla'mız buyuruyor bizlere Kamer suresi ayet 49'a. Es-sadedillah bismillah. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Mevla'mız görüyor. İnna külle şeyin kesinlikle her şey benim diyor. Her şey zerreden aşaraya kadar mevlab yürür. Her şeyi halakna yarattık bir kader kaderi ile. Her şeyi kaderi ile nasıl yaşayacak? Bütün yaşam koşulları ile her şey haber yazıldı her şey. Öyle yaratıldı. Buradaki ifade kelime halakna geliyor öyle yaratıldı. Yani Allah Teala mevlamız, mevlamız Yarattığı her şeyi Allah Teala kaderi ile yarattı. Mesela bir kuş, bir kuş yaratıldı. Nasıl kaderi ile yaratıldı? O kuş nerede yaşayacak? Ne gibi yuva yapacak? Nerede yaşayacak? Hangi de yaşayacak, ne kadar yaşayacak, başına ne gelecek, hatta ötüşü, uçuşu, her şey yazılmış. Yani bir kuş ne kadar bir mesafede uçabilir, ne kadar yukarı çıkabilir, hangi bölgede yaşayabilir. Denizdeki balığı yazılmış. Neden böyle? Mevlamız buyuruyor Rahman suresinde. Besmele ve mizan. Allah Teala bir mizan. Mizan aslı terazi demektir. Ne terazi bir ölçü demektir. Allah Teala bir ölçü koymuş, ölçü. Yani bir denge kanunu Allah Teala koymuyor koymamış Denge kanunu koymuş. İşte Allah Teala'nın koyduğu bu denge düzen kanununun gereği yaratılan her varlığının yaratış amacında kalması şarttır. Kâinetteki denge düzeninin gereği. Ay kendi yörüngesine dönecek. Dünyanın uydusudur. Ayın çekim gücü, güneşin enerjisi, çekim gücü, dünyanın dönüşü, bitkilerin oluşumları, bitkilerdeki etkiler, işte şifalar, zararlar, zehirler Demek ki allah Teala her şeyi Allah kaderiyle yaratmış, yaratmış. Neden? Kainattaki denge düzenin gereği olduğu işin böylece. Şimdi mesela bir aklıma şu anda bir koyun sürüsü geldi. Gerçekten bir gün dikkatimi çekti benim de aklıma öyle geldi. Baktığım büyük bir koyun sürüsü. Ah buyurun. Tabi çoban köpekleri de var oluyor büyük koyun sürülerinde hatta iki tane vardı böyle çoban köpeği irimi irama köpekler. İrim, irim köpekler şimdi bakın o köpekler baktım koyunları kuzular ağzını doldura doğru, doldura çayırda otuyorlar böyle Gezi, otuyorlar köpekte koyuna benziyor o da hayvan o da hayvan ama ot oklamaya bakınız. Allah tarabak böyle yaratmış. Her şeyi kaderiyle yaratılmış. Eğer köpek de otlamaya dalsa, tabii otun en güzel yerine yer, karın donmaya bakar, o zaman onun Allah'a bir asi görev varmış abi. Mana nedir? Koyunları kollamak, muhabbet etmek koyunları düşmana karşı, kurtara karşı bakar. Hatta e, nasıl ki kurt koyunu kapıyor kuzuyu kapıyor çünkü kurtlar etçil hayvanlardır Gerçekten köpek etçil hayvandır hatta köpek kuzunun kemini bile yer etçil hayvandır köpek de ama yani dikkat edin bakınız ilahi kuvvete bakınız Allah'ın koşu denge düzen kuralına bakınız kardeş o köpek kurttan daha etçildir. Kuzunun kemiği bile kıtıklı olduğu halde, halde yok çoban köpeğin karında aç olduğu halde ne totlar ne kuzuya saldırır. Bir kuru bir dilimek uğruna bir maaş yok, gelir yok, sigortası yok, emekliliği yok, hiçbir şey yok. Ne yapalım? Hatta karın toktuna bile değil. Karın birer zaman tam doyuramaz. Ama tam salakatli bir bekçi gün yapar, yapar böylece. Ne ile oluyor bunlar bu? Allah'ın koyduğu işte denge düzen kuralının gereği bu şekilde böylece. Demin Mevlamız buyuruyor. Allah-u Teala her şeyi kadriyle yarattı. Hatta şeye dikkat edecek olursak mesela koyun sürüleri küçük yavru kuzular bile o kocaman, çoban köpeği hep hayvanlar. İnsan korkuyor onlardan. Ben korktum onlardan. Bakıyorum o kuş, kuzu yavrular, hiç onlardan korkmuyorlar. Köpekten korkmuyorlar. Kocaman köpekten korkmuyorlar. Ama o koyunlar kuzular bırakalım görmeyi de bir kurtun sesini duysunlar, hemen oteme bırakırlar, paniğe kapılırlar. Böylece. Bakınız. Allah'ın koyduğu Dengi düzen gereği. Demek ki eğer Mevlamız haşa yarattığı varlıkları eğer Mevlamız kadriyle yaratmasaydı ne oldu bu alemde? Dengi düzen olurdu böyle. Karmaşa olurdu. Hiçbir şey olmazdı böylece. her şey yer yerinde. Havanın görevi belli. Hatta havadaki gazların oranı yerleri belirli, kimi daha ağır, kimi daha hafif, kimi daha üstte, kimi daha üstte, Hepsinin göre var ya böylece. Şey. İşte bu açıdan baktığımız zaman kader iman konusuna demek ki gerçekten Allah Teala'nın koyduğu denge düzen kanunlarının gereği yaratan her varlığın kader yaratılması ve kaderine yaşaması gerekiyor. İnsan tabi insanla yaratıldığı maddeler. Biz kendimizi yaratmadık. Aciliz beden O bizi yoktan var etti Mevlamız. O bize hayat verdi. Can verdi Mevlamız bize. Verdi. Ama hayatımızı elimize değil ama. Değil. Öleceğiz tabi bizler de. Demek ki ne kalıyor görev, bizim görevimiz nedir? İrademizi kullanıp Yaratılış amacımızın doğrultusunda yaşamak. Yani fıtatımız yaşamak. Nedir bu da? Önce Allah'a akıl vermiş, bilinç vermiş, Allah'a tanımak. O'dur Rabbül Alemi. O'dur her şeyi yaratan. O'dur her şeyi hükmeden her şunun emrindedir. Sonuç nedir? Kul, kulluğunu bilmesi, kulak kullu gerektir. Haşa kesinlikle Allah Teala'nın yaptığı işini ona sorgulamayalım. Peki varlıklar yaradan her varlık kaderi ile yaratılıyor. Bunlar nasıl yaşıyor kaderini? Yine Allah Tanrı'nın bizlere Ala Suresi ayet 3'te es Bismillah وَلَّذ۪ي Kaddere, Feheda وَلَّذ۪ي O Allah ki Celle Câlu'yu azamet sahibi O Allah ki Celle Câlu'yu Her şeyi ezelde takdir etti. Karlaştırdı, hükme bağladı. Feheda. Sonra Rabbimin yarattığı her varlığı onu hangi kader üze yaratırsa, o kadere yönlendiriyor Mevla Fehda, yani hidayet, oraya onu yönlendirme. Oraya yönlendirme. Mesela, e, göçebe kuşlara bakınız. Göçebe kuşlara. takvimleri yok. Kitapları yok. Şunları yok, bunlar yok peşke göç vaktinde hiç kesinle şaşmıyorlar. Göç zamanı şaşmıyorlar. Göç zamana geldi mi toplanıyorlar. Onların da lideri var. Onlar da ümmet toplum onlarda. Allah koruyla biliyor Her Herkes onlar ümmetli bir toplumdur. Onların liderleri var. Demek ki göç zamanında kesinlikle şaşmıyorlar. Toplanıyorlar. Ve göçün rotasını ellerinde yön gösteren pusuları yok, efendim, başka bir aletleri yok, yani bugün günde bir teknolojik bir şeyleri, imkanları yok. Ama hiç böyle rotayı şaşmadan, göz zamanını zamanını şaşmadan böyle, gidiyorlar, gelir böyle işte. İşte allah Teala, Mevlamız ne için yaratmışsa o görevini yapacak. Arılar mesela bakın. Arı hiç yaratılmış. Efendim şaşarız, şaşırırız. Aferin arı şöyle böyle yapıyor. Hayır yapmıyormuş işte. Arı hiçbir şey yapamaz. Allah tarihi arıl öyle yaratmış. Allah onu bal yapması için yaratmış. Yaratmış. Bu arılar gidecekler. böylece. Hem sanki bir kimyager olarak da önce hangi çekten ne alacak? üzünü alacak, tohumunu alacak e, uçacak tekrar kovanına gelecek her bir arı kendi kovanına bir gelecek böyle işte. peki insana gelince işte kader konusu şimdi burada ikiye ayrılıyor kader iki ayrılıyor tabi kader imanla bağlantılı İmanın ilik temeli, ilkeleri imanın, yani olmazsa olmaz. Haşa, kader iman olmazsa iman olma anlamına gelir yani. Şimdi insana gelince kadere konusunda şu bilmemiz gerekiyor. Kader ikiye ayrılmış. iki ayrılıyor kader. Bu kimler için? Akıllı, bilinçli varlıklar için kader ikiye ayrılıyor. Biri kaderin mübrem deniyor ona. Kaderi mübrem. Mübrem, muhkem, kesin demektir. Bu kesine değişmez. Kul ne yaparsa yapsın, kul bütün önlemleri alsın, bu kader değişmez. Bir de kaderi muallak var. Muallak, şartlara tağlup eden, şartlara bağlanmış kader var. Önce neden acaba kader ikiye ayrılıyor? Onu kısaca açıklayayım inşallah. Sonra inşallah bu iki bölümü açıkla, kavuşma, çalışalım inşallah. Elimize geldiği kadar tabii. Şimdi kader yalnız mübrem olsa idi, yani muhkem kesin, hiç değişmez şartlar bağlamış olsaydı, o zaman kârdeki varlıkların yardışı gereksiz, hikmetsiz, abes olurdu, boş olurdu böylece. Şey. Bu kadar bitkiler var meyveler var. Bunlar içerisinde gıda olanı var, doğa gıda olanı var, şifa olanları var. Şunlar, şunlar var da var böylece. İnsan mesela günümüzde karşıya karşı geçecek kişi. karşı bakiyor, araba da geliyor, hızlı da araba geliyor. İnsan abi bu defa acil ediyor, koşabilirse koşuyor, çabuk karşıya geçiyor. E araba gelip çarpabilir kendisine. Kadere varsa o da olur. O ayrı konu bak şimdi. Kul ne yapacak? Kul burada elinden geleni yapacak muhtemelen. Eline geleni yapacak. Eğer kader mübrem olsaydı o zaman kul her şeyi bırakırdı. Yani kul zaman esvab denilen sebebi bırakırdı. Öyle bırakırdı ki hatta kulun yemesine içmesine bile gerek kalmazdı. Niye boşayıp içsin? Öleceksen nasıl ölecek? İlaç kullanılmaz. Bir önlem almaz. Efendim kış geliyor odun kömürünü almaz. Yola çıkacak yana bir gıdasını almaz. İşini almaz. O zaman olmaz bu şekilde Şimdi kadere mübreye gelelim. Allah tabiri bizlere Yusuf Suresi ayet 41'de Bismillahirrahmanirrahim Kudu'yel emrüllezi fihi testeftiyan Kudu'yel emrüllezi fihi testeftiyan Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da başa geçiyor olaylardan sonra zindana atılmıştı Yusuf Aleyhisselam. Zindana düştü Tabi onlar, peygamberler, büyük evliyalar, onlarda fazla değişim olmaz. Yani sarsıntı, bunun olmaz fazlalarda. Zindana düştü, ne yapıyor? Zindanda olsun, sarayda olsun, kral olsun, kapıcı olsun, onların için değişmez. Ne yapar bunlar? Bunlar bulunduğu ortama şatır içerisinde kullukları yapmaya çalışırlar. Her peygamberin bir özelliği olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ın da özelliği rüya tabirinde bir mulize sahibiydi o. Ona Rabbim o mülzeyi vermişti. Rüya tabirinde kesindi. Tahmin değildi böyle. Rüya tabirinin Çözümünde kesin bir mucize sahibiydi kendisi. Yüz varsam zindana girince o dönemin Mısır hükümdarının iki adamı da biri şerbetçisi meşrubat yapanı bir de ekmekçisi hükümdarın kralın onlarda zindana düştüler. Olay şu şekilde kısaca o ülkede o dönemde hükümdara tahtından indirip, yani hükümdara bir suikast tertip edip, öldürüp onun tahtına göz diken kişiler bu hükümdarın şerbetçisi ile ekmekçisini kandırmışlar. Bunlara fiyat para vermişler. Bunlara vatede bulunmuşlar. İşte bu işi başarırsak size güzel görev veririz diye bunlara kandırmışlar. Şerbetçi yaptığı meşrubatına ziyeri katacak. Hükümdara bunu takdim edecek. Ekmeçi de ekmeğine ziyeri koyacak. Hükümdara bunu verecek. Hükümdara bunu da biyip içince ölecek. Onlar da onun yanı tahta geçecekler. Tabi kul ne yaparsa yapsın bir de kader mezesi var Şenir Murat Ağabey'le. İkisini beraber yürütürüz bakalım şimdi. Şerbetçi kendisine zehir verilmiş. Çok zehir verilmiş. Şerbetçi son anda vicdanın kendi kendine sorguluyor. Ben bu hükümdardan ne kötülük gördüm. Ben bunu şimdi zehirlesem desem, ölse Yine başka ne olacak sanki diyor. Rahat mı iyi? Maaşı mı iyi? Biraz daha bana fazla pararsa parayı ne yapayım diyor. Ne ben buna kötülük yapayım diye. Şerbetçinin vicdanı bu iş yapmaya razı olmuyor. Gönle evet. razı olmuyor şerbetçinin. Bu işten okaz geçiyor. Ama ekmeşçi o daha inmiş o. Nankörmüş daha o. O kadar iyilik gördüğü halde o yaptığı ekmeğine özel ekmeği hükümler hükümdar her gün Taze, ekmeğine o ziyeri karıştırıyor. Yemek vakti gelince, ekmeğçiyi bir tepsi içerisinde yaptığı ekmeği hüküme götürüp, kendini teslim edermiş, takdim edermiş. Şerbe yaptığı meşrubatları götürülmüş, aşçı da yemeğe getirirmiş. getirilmiş. Aşçı bunun işte haber yok aşçına. Yalnız şerbetçi, ekmeççi bundan hiçbirini biliyorlar. Şimdi şerbetçi gidiyor, yaptığı meşrubatı içeceklerini takdim ediyor. Koyuyor masaya, kralın önüne. Yemeter geliyor, ekmeçli ekmeği getiriyor, masaya koyuyor, üçlü geri çekiliyorlar. Tam kral ekmeği koparıp ağzına alacak şerbetçi bildiği için durumu Dayanamıyor. İçen bir vicdanı bir hal geliyor kendisine. Hükümdarım, o ekmekten yemeyin lütfen. Neden? Onda zehir var diyor. Ona zehir kondu. Ekmek tabi bozuluyor şimdi. O da bu sefer bunu ihbar ediyor. Hükümdarım, içmiyor o de ama. Onda zehiri var. Hükümdarım tabi. Askeri çağırıyor. Atır ikisinin zindana bakalım. Atıyor bunu zindana. Oradan birkaç tane hayvanlar çayına getiriliyor. Bazı hayvanlar ekmek veriliyor. Bazı yalnız şerbet veriliyor. Ekmeği hayvanlar biraz sonra sancıda kıvranıp hem ölürken meşrubattan ölü hayvan olmuyor. Olmuyor. İşte Yusuf Aleyhisselam Hazretleri zindana girdiği zaman bu ikisi zindana atılıyorlar şimdi atıyorlar Bunlar rüya görüyorlar. Rüya görüyorlar. Bakıyoruz Yusuf Aleyhisselam gerçekten zinanda rüya tabir yapıyor. Kimin rüyasını tabirisin? Tam çıkıyor. Anlatıyorlar bunu. Şerbetçi ben de rüyamda burada çıkmışım zinandan. Yine eski görevime dönmüşüm. Yine hükümdara şerbet takip ettiğim rüyamda gördüm. Evet sen gödür rüya haktır. Gerçek rüyadır. Sen buradan çıkacaksın, eski işlerine döneceksin diyor. Şimdi ekmeçi bir rüya görüyor. Ekmeçi de üç tane ekmek tepsiye koymuş, başlarına götürürken kuşlar gelip gagalayıp ekmek yiyor başın üzerinde, Üç ekmeği. Tabii ekmeçi bunu anlam veremiyor. Üç ekmek yapmış, üç somun yapmış, tepsiye koymuş, tepsi başına götürürken, kuşa bunu yiyorlar başından. Yani gerçekten içine çıkılmayacak bir rüya, zor bir rüya. Ama Yusuf Aleyhisselam ona bu mucize verilmiş. Rüyasını sordu, ona da sen buradan çıkacaksın ama seni dedi asacaklar darajı dedi, asacaklar dedi. 3 gün o darajınla Asılık kalacaksın, üç gün asılık kalacaksın. Kuşlar girebiliyor etini başını çıkıyor. Elifme tamı korktu. Eyvah ne yapayım, ne edeyim acaba? Yani bunun bir imkanı var mı, çaresi var mı, duası var mı? Ne yapayım acaba? O zaman İsa Rasulullah'a şöyle bir de bakınız: Kudel emrlezi fi tessefti yani benden fetvasını. Yani açıklama istediğiniz bu işler var ya hemşerbeçi'ye ekmeçi'ye. Bunlar kader-i mübremden yani. Kudu'ya. Kesinlikle bunlar hükmü olurmuş ezelde. Takdir olurmuş. Bu işler böyle olacak buyurdu. Bu değişmez böyle buyurdu. Yani ne yapınızı yapınız böyle. Ne kadar dua ne yapınız, yapınız bu değişmez buyurdu. Nedir bu? Bu işler kader-i mübrem deniyor buna. Şimdi buna bir örnek vereyim günümüz koşullarından. Mesela arabasıyla kendi arabasıyla bir kişi trafiğe çıkıyor. Uzun yola gidecek. Arabası yeni. Hatta bakımı da yaptırıyor. Yağını falan tazeliyor. Her şeyi tam yapıyor. Kendisi de gerçekten titiz kişi. Yani kemerine bağlıyor. Her önlemini alıyor. Trafik kuralları neye gerektiriyorsa... ...onlara tam uyuyor. Solamaz mı? Solamıyor. Geçilmez mi? Geçmiyor. Sürat tadiline tam uyuyor. Hepsine tam uyguluyor. Alkol almıyor. Bir şey almıyor. Önlemini alıyor. Gerçi trafik kurallarını biliyor. Şoförleri güzel, sağlam gidiyor. Önlemini alıyor. Ama... Eğer kaderi mübremde onun başından bir kaza geçmesi yamalına, malına ya bir zarara gelmesi varsa ne kadar önlem alırsa alsın. Kurallara ne kadar uyarsa uyusun kaderi mübremde varsa yine o kazayı o belayı görecek. Evet. ...kendi şerrinden gidiyor. Şerihlerden yapmıyor. solamaz yerde... ...solanmıyor. Yani köprüde, geçitte... ...yokuşta... ...her yerde... ...her şeye dikkat ediyor. Hızını kontrol ediyor. Her şey uyguluyor. Ama... ...hiç beklemediği yerde... ...bir kavşakta, bir yerde... ...karşıdan bir kamerize... ...geliyor, bir araba geliyor. Karşıda alkollü... Ya uşucu almış, dev takibini kaybetmiş, birden bir arabası oluyor, kasanı çıkıyor veriyor. Her şey al hiçbir suçu yok böyle. Her şey tam yerinde. Ama nedir bu? Yani kulun önlemi yetersiz. Bir Arap atasözü vardır: El abdüde bir, vallahi yuka El abdüde bir, kut gün alır. Kul gereken bütün önlemi tedbir alır. Ama takdir yine Allah'ın Celleşahı'ya işte. İşte İbrahim i işte. yani günümüzde en yaşanan bir olay. Hatta öyle oluyor ki bazen otobanda bile üçe şeritli giriş girip otobanda bile kaza kaza oluyor? Kişi kendi yolundan gidiyor. Kendi şeridinden gidiyor işte. Böyle işte. Gidiyor. Ama karşıdan gelen büyük bir araba karşıdan gelen bir araba bir yere şarpıyor onu aşıyor bir iki yola geçiyor buna şarpıyor hatta bazen zincirleme kaza bir oluyor böylece. Şey. Yani umadığı bir yerde böyle. Beklemediği bir yerde oluyor böylece. Şey. İşte Kadir iman bölümünde biri budur kadere mübremdir bu. Kader-i İbrahim'dir ki Mevla buyuruyor: "Sebilla kul el-emr lezi fihi testefdiar." İşte açıklamanız işin iş ezelde kesin kararlaştırılmış bu. Kader-i Tabi hastalık da bunun gibidir. Hastalık da bunun gibidir. Bir kişi hastalandı. Ne yapacak? Tabi tedavisine bakacak. Yani gerekirse zararlı şeyden yemeyecek, ondan korunacak. Her neyse zarar veren kendisine işte fazla koşmak mı, yürümek mi, fazla konuşmak mı, bazı gıdalar mı, her neyse tabi zararlı şeyden kendini koruyacak, iyice tedavi gerekenini yapacak ama ona güvenmeyecek. Ona güvenmeyecek. Neden? Allah'a güvenecek. Allah'a güvenecek. Eğer bu hastalığa da ölüm varsa kadere mübrem olarak ne kadar tedavi de olsa. işte Türkiye'mizin mesela en zenginleri. Tabi isime gerek yok. Şu, hepiniz biliyorsunuz. Her imkan ellerinde. Yani dünyanın öbür ucundan özel uçak ve getirecek güçte kişilerde en Üstün hastanelerde dağıtılmış her cihazlarla tedavi görselerde demek ki kader kadere mübrem olunca tıpta duruyor, bilim duruyor, teknoloji duruyor, kul ne yapıyor? Kul elini uğuşturuyor. Arkadaşlar. Yani bir kişinin başlığında 10 tane o iş uzmanı profesör de olsa bütün dönüm alınsa da Sonuçta ellere uğuşuyorlar. işte etkili olamadık, fayda olamadık. işte ilaçlara cevap veremedi bünyesi şunlar bunlar. Neden eğer kader kadere mübrem ise, ise Yoksa kader muallak olsa basit bir şey kolay fayda olabilir. Bu iş Mevlamız buyuruyor bize bu şekilde. Tevbe suayt 51'de. Bismillahirrahmanirrahim. Kullen len yusibena illa ma kataballah lena. Bakınız öyle abi geliyor. Kul Hay Muhammedim sen onlara söyle. Len yusibena. bizim başlanan bir şey isabeti gelmez. İlla ne gelir? Ma öyle şeyler ki Kete Allah Lena. Allah bizim alnımıza ezelde ne yazdıysa o başımıza gelir. Bu ayet kereme tebuk savaşı hakkından az olmuştu. İşte münafıklar işte gitmeyin sıcaktır şudur, budur aç kal şu dediler. Merhambülükie, abiim Muhammed'im onlara söyle, onlara söyle, sizin göreviniz Allah'a rüsutu itaattir. Emre itaattir. Allah kulluktur göreviniz. Evinize de otursanız, yatanınızda yatsanız ne olacak? allah Teala ne yazdıysa başımıza, o gece bakınız. İlla ma lena. Allah bize ne yazdıysa o başımıza gelecek. Kul tedbir alacak tabii ben Hatta eğer kul tedbir almazsa, kul önlem almazsa günaha giriyor böylece. Kul günaha giriyor böylece. İntihara gider hatta böyle. İntihar haramdır işte İslam'da böylece. İntihara girer haramdır böylece. Kul tedbir alacak, önlem alacak. Duş atış mı ediyor? Yeri yatacak, sipereye girecek tabii ki bir şey yapacak ha böylece. Bunu yapacak. Ama eğer kaderimizi orada ölüm yazmışsa alnımızda kişi ne yapsın ölecek. Ölecek kişi ölecek. Bir de şunu verdiyim inşallah kadere mübrem kısmında yani kulun iradesi dışında oluşa oradan kubumdan Allah katında sorumlu olmuyor. Bu da var göreceğim. Bir örnek vereyim buna mesela Ramazan ayında kişi oruçluymuş oruçlu. Bu kişi hiç elinde iradesi olmadan birisi bulandı kustu. Bir isteği yok zorlaması yok, iadesi yok, elinde olmadan irade dışı de bulandı ki refleks denen haldir bu. Refleks irade dışı olan olaylardır. Mesela bir kişi aniden insan böyle gözden böyle bir elini uzatsın, hemen bir elini kapar. Böylece. Elde olmadan böylece. Yine insan bir olay hatırlasın, İnsan bir çirkin, ikrarca bir şey görsün, midesi bulanır mesela böyle. Zekles, yani iade dışı bazı organların bunda etkilenirler bunlar. Etkilenirler. Şimdi, kişi Ramazan'da parmağını sokmadı. Bir şey yapmadı. isteği dışında midesi bulandı. Kustu. Lakin kutsarsa kussun, orucu bozulmuyor, günah girmiyor hiç böyle. Orucu oruçtur. Neden? kulun iadesin dışında oluşan bir olay yani kul bu da ne meydana çıkıyor Kul şu bedenine organlarına tam hakim değil, değil Elimiz olmadan ne yapıyor. Hatta bazen kişi görmeden mesela kışın eli elya sobaya dokunuyor be görmeden. Fakat biz bunu anlayıncaya kadar el birden çekiliyor böyle şey. Elbine çekiliyor. Bak. Refles böyle şey. Dış etkiyle bir uyarı yapılıyor bizlere. Böyle. Uyarı yapılıyor. Yani allah Teala bizi tam bize bırakmamış muhterem. Şey. Bırakmamış böyle şey. Yani ani bir şeyde hemen göz kendi kapanır. Elimi bir sıcak bir şeye dokun, dokundu. Bir bunu irademize dolaştırıncaya kadar zaman geçecek tabii. Hemen el çekili çekilir bence. Daha bunun gibi bazen bile de bir olay konuşulur, bir şey konuşulur. Kişime kimdi diye bir şey konuşulur. Birisi bulanır kişini bence. Kusma gelebilir, gelebilir. Demek ki irademizi aşan bir iş bizim bedenimiz elimizden, dilimizden, içimizden gelse de değil abi. Mide bulandı, kul kustu. Ağız olsa kustu, kustu. Orucu bozu, orucu tamamdır böylece. Ama kul kendi istek iradesiyle pağ sokup da boğazda dayayıp da zor kusmaya zorlayıp kusarsa o zaman da bir oruç bozuyor mu Bozuluyor. Bozuyor. Yani ağız olsa boz kustumu bozuluyor. Ne gerek gün gün gerekiyor böylece? Yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki irademizi aşan bir iş olursa medena gelirse insan bundan sorumlu değil. Ama irade ile olursa kulumundan sorumlu oluyor. Hatta tabi kazasında yani kişi mesela kasten bir duvara çarpıyor, kaya çarpıyor, intihar etmek istiyor. tabii bundan sorumlu oluyor. İntihar etmiş oluyor. Nefsinden katili oluyor. Büyük günahkar olmuş oluyor. Benci. Ama iradesi dışında ya dışında teknik arası olduğu, lastik patladı, lastik çıktı, başka bir şey oldu. Ölse de hatta şehit olabiliyor. Böyle. Yerine göre, kulunun durumuna göre şehit olabiliyor. Ondan sonra olmuyor. Şimdi bir de ikincisi kaderi muallak dedik. Kader-i İbrahim. Bir de kader-i muallak. Mualla tak eden. Yani bazı şartlara Allah bunu bağlamış. Bağlamamalı bunu böylece. Yazmış. Ve dilamı bir şeyler giriyor. Rat ayet 39'da. Rat suresinde Sebil la ma'isha ve 100 bit ve indehu ummul kitab. Yemhullah maşa. Allah adil mahveder siler yazı yazılmış Allah'ın sizlerde bit Allah dediğin sabit kılar yani lehmahu'daki yazıda değişiklik olabiliyor olabiliyor Le lehmahu'yu gören bazı evliyullah kulun başına geleceğini görür ama olmaz bakınız olmaz nedir bu Kadere muallak. Ve indehu ümmül kitab, Ümmül kitap Allah katındadır. Yani ilmi ilahide değişiklik olmaz. Melekler şaşabilirler. Melekleri muhabbet görürler. onla şaşabilirler. Ama Allah ilminde değişiklik olmaz. Bu da nedir işte? Bu da kadere muallaktır böylece. Yani bazı şartlara bağlı kader. Yani kulun başından mesela bir kaza geçecek. Geçecek ama bu kadere mübrem değil. Muallek. Nasıl muallek? Mesela kul yola çıkmadan önce dua okur, allah Teala ile sameti sığınırsa ya bir sadaka verirse ya da hasta kişi mesela işte şu şu ilaçları kullanırsa şunu şunu yaparsa ne acaba? Geçecek böylece. İşte bu kadere mü, muallaktan dolayı bir insanların mutlaka sebeplere bağlanmamız yani sebepleri yerine getirmemiz gerekiyor şimdi, gerekiyor. Ama bunu yaparken de bu kader acaba muallak mi Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yine Allah'a tevkü etme gerekir şimdi bu Örnek verelim buna. Bir zira uğraşan kişi e, tarlasını boş bırakırsa orada buğday olmaz, orada eki olmaz tabi. Yabani ot olur bende işine yaramaz. Ne gerekiyor? Tarlasını şu sürmesi, e, tohum atması gereken yapması gerekiyor. Ondan bir de bu işleri yapması gerekiyor. Tam tarlasını sürer, sürdürür, e, güzel tohumu attırır, gereğinde bunu sormasını yaptırır, çapasını yaptırır, şu sürübüsünü yaptırır. Ama bu sebeplere tam güvenemez ama. Çünkü kader, mübrem bilemiyor böyle Allah'ın tadilini yine olacak böyle Bütün sebepleri yerine getirir. Önümü hepsini alır. ilaçlamayı de böyle. Zirai mücadeleyi de hepsinde yapar. Ama yine kaderde ne var onu bilemez. Bilemez. Neden? Tam olur ektiği ekinleri bunlar tam olur Allah korusun bir sel gelir hepsini götürür gider böyle aşırı bir sıcak olur böyle yakar yaka kurutur ya bazı haşrat zır hayvanla mikroplar Mevlam gönderir Allah'tan bu bir gazat olur gelir gönderir Mevlam bunun için demek ki kul bacak, yapacak kadere mübren mi muhalak mı bilemiyor ama kul eğer sebebi yerine getirmezse hiçbir şey olmaz ama. Böyle şey. Olmaz böyle şey. Eline oturmuş, üşüyor, donuyor. Oturuyor. Efendim işte git odun al, gel, sobayı yak, e, üşümek varsa üşüyeceğim kaderde. Ama muhtemelenim. Kul elinden geleni yapacak, be. yapacak. Neden? Allah bize güç vermiş, akıl vermiş, meylam bize irade vermiş, meylam bize bazı İş yapma gitene bize vermiş böylece, vermiş. Evet hayvan ne yapsın? hayvan zavallı mesela baş baş bir kedi mesela al baş baş bir köpek böylece. Kışın kar da ne ev yok, Sabah yakamazsın zavallıcaz böylece. O işi bir asıla biri vereceğim. Ama insanın önü olması gerekiyor. Mesela ama bu önem ta yeterli değil tabi. Yine kader neyse olacak. Şey i̇şte bir örnek verelim mesela. Diyelim ki bir insan çocuk sahibi olmak istiyor. Bekar ama. Erkek ve kız. Elada olsun istiyor. Buna bir özentisi var. Özen var karşı. Ne gerek önce? Elimizde şart. Gerek kız, erkek. Efendim 40 sene bekar durursa ondan çocuk olmaz. Neden? Bu da nedir? Allah'ın kuvveti fıtratı kalmışlar buna biliyor. Yani... Nesin üremesi Allah'ın koyduğu kulak koyduğu fıtrat kanunun ilahi kanunun gereği nedir? E, evlenmek şartın Evlenmek. Evlenmeyecekler. Efendim nikah edildi. Yine yetersiz izi bir yere gelecekler arkadaşlar. Nedir bu? Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları. Fıtrat kanunları. Allah bu kanunu koymuş. Allah bu üzerine koymuş Allah bu kurulu koymuş böyle Bunu kimse değiştiremez böyle Değiştiremez bunu. Kimse değiştiremez. Mutlaka demek, evlenecekler. Sonra izdivaç vaki olacak. Peki evlendiler. İzdivaçta vaki oldu. Acaba mutlaka çocuk kalır mı? İşte o zaman iş kadere dersin. Yani takdirde var mı acaba? Bu evli çiftten dünya bir çocuk gelmesi acaba kaderde takdirde var mı acaba eğer takdirde kaderde varsa ve zamanda gelmişse işte döllenme vaki, vaki olur. Döllenme olur. başta döllenme vaki olur. Eğer kader ilahi de bunların çocuk olması yoksa ya da Henüz vakti zamanı gelmemişse ne kadar evlenme izi başta olsa çürük olmaz. Efendim işte günümüzde tüp bebek yapılıyor efendim. Tıp çok gelişmiş. Boş mu? Da boş. Vallahi boş mu? Boş. Dönlenme Allah'ın kesin takdirine bağlıdır. Tamam. Tıp, bilim, teknoloji erkeğin memnistiğini alır. Hanım memnistiğini alır. Bunları bir araya getirecek ama döllenme... ya yani bunların bir hayata geçişi bakınız yok dünyanın bütün ülkelerinin tıp uzmanları bir araya gelseler bütün bilim teknolojiyi bir araya toplasalar Allah eğer takdir etmemişse bir şifçülük vermeyi olmaz olmaz böyle şey olmaz ya çünkü o çocuk olacaksa ezelde yazılmış o. Ne kadar yaşayacak? Kaç nefes alacak? Ne rızık yiyecek? Başa ne geçecek? Ne olacak? Yazılmış. Ve bu düzende ne görev alacak? Valim olacak? Kamakam olacak? Polis mi olacak? devlet başkanı mı olacak? Haşa bir terörist mi olacak mesela? Bir görev alacak bu düzende olacak böylece. İşte azı cemaatimiz kul ...sebebe tevessü edecek. Ama ille bunu ben başaracağım. Başaramaz. Efendim tamam ille illa sahip olmak istiyorum ben evvel. Kafasına takmış. Yapacağım. Efendim işte bilim var, teknoloji var. Var ama... ...dönlenme meselesi ayrı işte. Çünkü o ...bir insan meydana gelecek. Gelecek... Bir karıncın hayatı bile takdum yazılmış. Bir insan meydana gelecek. O haşa kaderde olmayan bir şey insan olamadır. olamaz. Tamam gider zavallı. Efendim işte tüp böyle yapacaklar. Onu alırlar. Buna alırlar efendim. Bir getirirler. Bekleyin olan döllenme döllenmedi. Efendim olma döllenme. Ne diyorlar? E, bir de bana şansı dele dene bakalım başlamadı. Şans yok. Şans yok. Kader var. Kader bela. Efendim zavallı gider. Parasını, malını topla. Harç, boy bir şeyini satar efendim. Hadi bir daha da şans deneyim der. Şans yok aslında. Bela. Gider. gel olmadı. evini duyuyan zavallı evini satmış muhtemelen. Evini, evini satmış. işte demek ki kul sebebe tevessül eder ama Allah'ın kodifli kanunları doğrultusunda, doğal yapıda kul sebebi tevessül eder. Evet, evlenir, evlenir. İzvaç vakı olur. Ama döllenme, döllenme Allah'ın takdirine bağlıdır. Peki, döllenme oldu. Allah'ın takdirinde varmış döllenme oldu. Şimdi ne olacak o? Erkek mi, kız mı? ...esmen mi, sarışın mı, şu mu, bu mu? Buna kim karışıyor? Hayatı, bak işte. Senin tıbbın da... ...bilimin de, teknolojin de... ...buna karışabiliyorlar mı? Mesela günümüzde... ...bazı kadınlara sorulsa... ...yani elinde olsa... ...efendim işte ben çocuk... ...savmak istiyorum, peki tamam, olacaksın. Ne istiyorsun? Kız istiyorum, peki. Nasıl olsun kız? Esmen mi, sarışın mı... Eğer kadını sorsak, 40 tane şey sayar bize böyle. İşte gözün rengi şöyle olsun, saçı şöyle olsun, kaşı böyle olsun, burnu böyle olsun, kulağı böyle olsun, işte boyu böyle olsun, aklı şöyle olsun, sayar sayar. Peki ne bunlar? Hayal, hayal, evham muhteremler. Vallahi evham muhterem bak. Kader, takdir, takdir bakanını böyle işte, takdir böyle işte. Allah'ın o kader takdirine kim kim en uzatabilir berişi? ...Mülk Allah'ın cirağı ...O'nun on orta şerik yok. Kim bir kaderi oynayabilir oynayabilir... Evet, kul tedbir alacak berişi. Evlenecek müteahhider. Karnı aç, oturuyor karnı doyamaz tabi. Ekmek alacak, ekmek almak için çalışacak, kazanacak. E aciz, hasta, fakir çok ihtiyaç. Yaş çalışamıyor. Dilenecek o zaman böyle. İsteyecek. Tabii yeteri kadar ama tabii fazla değil. Ekmeği yiyecek tabii işte ki şey böyle. İşte su içecek. Ama kuvveti Allah verecek o Demek ki işte kadere muallakta kul şata yerine getirecek, getirecek. Ama Allah'ın takdirinde varsa olacak böyle. Ve Allah'ın takdiri ettiği doğrultuda olacak. Allah'ın ezelle takdir etmişse ki erkek olacak, erkek olur. Böyle. Boyu, postur, rengi, kaşı, gözü, kürpi, her şeyi ezele neyse takdiri öyle olur. Böyle. Dünyanın en zengin işlerine bakarsın ki evladı sakat doğar. Evladı geri zekalı olur. Evladı kötüm olabilir? Allah bunu böyle dilemiştir. Ama onda hikmetleri vardır. Hikmetleri vardır. Demek ki eden eleyen Mevla'mızdır, yapan Mevla'mızdır. Ne kalıyor kula? Buna razı olmak kalıyor kula. Şimdi bir hatike okuyayım inşallah. Az cemaatimiz Hadis süresinden inşallah ayet 22'de inşallah. Esenîbillah, Bismillah. Ma esabe mi musibetin fil ardi, velahi en füsiki mevla buyuruyor kanıs. Ma esabe, isabet etmez. Yani gelmez, başına gelmez. Mi musibetin, musibetten biri gelmez. Musibet. İnsan hoşlanmadığı bir şeyin başına gelmesi kişinin demek ki bir musibet gelmez. Nerede musibet filerdi yerde. Mesela deprem olması, aşırı fırtına, aşırı kurak, aşırı sıcak, e, sel baskı, su baskınları, seller, afatlar, e, trafik kazaları. Yani ne olsa olsun yer yeryüzünde, yeryüzünde dünyada böyle bir musibet afat ki buna günümüze doğal afet deniliyor. Yani doğal normal gibi deniyor. Ama Mevlam biliyor ki yeryüzünde böyle bir musibet afet olmaz. Vela şi en füsüküm ve sizin nefsinizde bir musibet abat olmaz. Nedir nefsindeki musibet? Tabi işte hastalık, şu kötürümlük, musibetler şunlar bunlar. Acı, elem, keder, hüzün gibi şeyler. İlla fi kitabin. Ancak onlar önce ezelde bir kitaba yazılmış bunlar. Nedir bu kitap? lehim Mahfuz Muhterem'dir. leh Mahfuz. Oraya yazılmıştır. Min kabli en ne o muzibeti yaratmazdan önce o oraya yazılmıştır. yazılmıştır böylece. falan yerde deprem olacak şu kadar bina yıkılacak şu kadar insan ölecek sakat kalacak yaralanacak Yazılmıştır böylece. yani bakınız yeryüzünde böyle büyük bir olayda olduğu zamanda Allah Teala'nın iradesi takdiri doğrultusunda olur. En bir felakette olsa eğer Allah'ın takdirinde yoksa kulun bunu bile kalamaz. Yani kul beş katı bir an altında kalır. En altına kalır. Bütün mevla üzerine çöker. Ama bir öyle çöker ki onu korur mevla. Yani kıl payı böylece. Hatta düşü zamanlar işte kolanlar başına kıl payı gelir, ayağına kıl payı gelir gelir. Allah da dilerse Allah'ın takdirinde öyleyse kulun burnu bile kanamaz biri çizilmez böyle. Uçak düşer, param başlığı yanar hatta Allah dilerse Allah'ın takdirinde bir yazı yazılmamışsa kolay bir şey olmuyor teremler. Demek ki ne oluyorsa insan nefsinde işte insan sevinçli haber alır, tabi kederli haber alır, hastalık gelir, musibet gelir, sakatlı gelir, yeryüzden felakette olursa he bunlar bu işler olmadan çok önce, önce demek ki lehme yazılmış, yazılmıştı. ''İnne zâlike yesi. Allah yesiye'' Bu Allah çok kolaydır bunlar efendim. Yani insan değil tabii bu. Bir koyunda buna dahil koyun ne olacak koyun? Kurt mu başlayacak? Başka bir canavar başlayacak parçalayacak? Efendim onu kim kesecek? Kim yiyecek böyle? Karıncan da kaderi yazılmış. Denizdeki balıklarında kaderi yazılmış. Uşan kuşların da kaderi yazılmış. Tabii ki insana kaderi yazılmıştır. Yazılmış ve oradaki yazı neyse o başımıza gelecek. Tabii kul ne yapacak ama kul önlem alacak. El abdü güder bir. Kul tedbir. Kul önlemi alacak. Almazsa kul günahkar oluyor böyle. Kul günahkar oluyor. Kul önlemini tedbir alacak ama vallahi kadir takdir Allah'ındır. Olacak, Peki beyler niye bunu böyle yazdı önce acaba her şeyin beylam görüyor lıkeila bırakılam lam taalil yani illeti hikmeti sırrı şu eze yazılmış lıkeila teessüb alam ma fatüküm ta ki fert ettiğiniz yani kaçırdınız bir şeye üzülmeyiniz beylam görüyor meyus olmayınız. Eyvah işte. Şu kaçırdım. Şu kaçırdım. Şöyle yapamadım. Bak bu yok mu? Bak, bu yok. Neden? Kaderde yokmuş. Kaderde yok mu? Işte. O da bize kaçırır kişi. Uçağı kaçırır kişi. Treni kaçırır kişi. Eyvah kaçırdım. Dövünür. Kızar kendi kendine. Hiç ama gerek hiç yok. Ondan nice hayırlı hikmetler vardır. Kulun sonunda anlar beni muhtemelen. Anlarım sonunda kulu böylece. İşte şu iş yapacaktım da işte kaçırdım o imkânları işte fıstada kaçırdım işte yapamadım işte hayır mutsuz der. Kul her zaman her şey en iyisini yapmaz der. İşte insan kendine bakınca insan kendi azini bilir böyle. Kul öyle zaman gelir ki arabada bile kişiye öyle bir hata eder kul, yanlış böyle şey Neden böyle yaptın der? Yapar ama insan azım bari bir söz kaçırır. Neden onu söyledim? Söylemek istedim keşke. Ama kaçıyor o bu tür İnsan bunu gibi bazen kişiyi nimete de kaşırir böyle İmkanları insan kaşırir. İnsan bazen fırsatları kaşırir. İşte şöyle şu bak şimdi böyle olacaktım. İşte şu arsayı alsaydım, işi alsaydım, şu işe girseydim şu i̇şte bu zamanda şöyle şey olurdum. Yok hayır bu diye böylece. Diye böylece. Mevlam buyuruyor... ...Ezelle Allah-u kadere yazmış... E, ...dersin başlarında söylediğin gibi... ...eğer bir takdir... ...bir kader olmasaydı... ...şu koca her ...hercümeç... ...karma karşı olurdu giderdi böylece... ...karma karşı olurdu böylece... ...bir düzen denge kalmazdı böylece... ...ama her şey... ...yerli yerinde... Her şey bir denge kanına bağlı efendice. Yer çekimine bağlı. Mesela yer çekimi Allah kanı koymasa iyiydi. Ne olurdu? Hava olmaz ki bakınız. Hava olmazdı. Hafif gazlar yer çekimi olmayınca uçup biterlerdi. Uzay kaybolurlardı efendice. Be. Olamaz Mesela dünyanın yer çekimi daha kuvvetli olsun. Ay Dünya uydusu Ayı daha çeker, yaklaştırır. Hayat din olmaz böylece. Çünkü ay din yaklaştığı mı, hayatı bozar muhtemelidir. Yani aydan çok sürüdüler, hayatta çok sürüdüler böylece. Ki denizleri çekme bırakması gibi, mecezir denen, mesela bütün ağaç su yürümesi, hatta insanın kan dolaşımı ayrı ilgilidir bunlar böylece. İşte Mevla yürüyor, böyle bir fırsat kaçırdım diye, üzülmeyiniz diye kadere yazdım. Eh kaderim değilmiş demek gerekiyor. Mesela bir kızı biri çok ister. O da istemez. Başka bir sene şey gider. Sonra ah pişman oldu işte. Keşke ona gitseydim. Yok. Hayatımda. O kader değil mi bu şekilde? Değil mi? Bir erkek de mesela işte bir kızı hatta tevkif ederler ailesi de. İşte sana verelim filan derler. İstemem der, istemem der. Başta daha isterim mi? Daha güzelim olur. Başka bir konu ayrı mesele ama eğer ileride pişman olursa olmasın pişman ama. Neden? Kaderimde yokmuş demesi gerekiyor. Velâ tefrahu bima âtâkum ve Allah size verdiğine verdi ne de sakın ferahlanmayın, övünmeyin. Yani ben yaptım, bildim. İşte füzeyi kullandım demeyin diyor bulaftalar. İşte zaman tedirgem aldım, önlem aldım, şöyle yaptım, böyle yaptım. işte bu duruma geldim. Yok, yok, takdir mi Öyle kişiler diyetin başına gelebilir ki Allah sev ortamı verir der. Allah seb verir. Mesela Osmanlılar, küçük bir boy, kabile bile değil böyle Osmanlılar. Her türlü gazetirim başkanında Anadolu'ya geliyorlar. Söğüt'e yerleşiyorlar. Onu Selçuklu'la geliştiriyor, Eğer o günkü Anadolu Selçuklu devleti güçlü bir devlet olsaydı ve yine o günkü Bizans kuvvetli devlet olsaydı Osmanlı devleti devlet ulaşamazdı. böylece arada. Küçük bir boy gayrı birader böyle. böyle işte. Ama Allah'ın bakın takdirinde varmış ki anı seçukların zayıflama dönemi. Bir anın zayıflama dönemi oradan taze bir filin yetişecek, ben böyle işte. Bunun gibi böyle işte. Mesela öyle kişiler vardır ki yetenekli, dünya sığmaz böyle. Gerçekten bilinçli her şey elinde. Ama Allah'ın takdirinde yoktur. Ortam müsaade değildir o devletin başına geçemez. Kardeşi. Bir devletin yükselişi varsa, o milletin refaha layıksa, Allah'ın takdirinin layıksa refaha gelir başına başına. Demek ki Mevlam buyuruyor, elinize geçen imkanlara da öyle fazla böbürlenme Mevlam buyuruyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Hayır. Allah'ın takdirine varmış, Allah esbabı yaratır. Orta müsait olur. Olur bunlar. Wallahu <gülüyor> la yuhibbi külle muhtalin fehur. Allah Teala la yuhibbi, Allah sevmez. Kimleri? Külle muhtalin. muhtalin kendi kendini beğenen. Kendi yetenekte gören, üstün gören, kendini böbülenen kişileri Allah sevmez. Bir de fehur başlarına karşı İktidar edenleri başlarına karşı şöyle böyle bir övünenleri Allah'tan sevmez Demek ki kader meselesinde Peygamber'in bir adı okuyayım inşallah şu anda inşallah. Bu da aleyhissam adetlerim. Men alime sürrellahi fil kader. Eğer bir kimse kader konusundaki ilahi sırrı, esrarı bilse neden böyle oluyor? Mesela toplumda kötülük de geliyor, fakir de geliyor, sağlıklı da geliyor. Her şey toplumda böyle. İnsanda, hayvanatta, hava düzeninde, yerde gökte kişi allah Teala'nın kader konusunu sırrını bilse Halet Aleyhi, El-Mesaibi. O kişi kimseye musibetler, çok kolay gelir bu sefer. Allah'ın takdir böyleymiş der. Ve o takdiri gibi de sırrı bile bilse, bile Mesela bazı kişi artık çünkü istemez. Yeter bu kadar bana der, olmasın der. Hatta bu konuda çok katı da olabilir böyle. Yani kesinlikle istemem der. Önümde alır böylece. Ama yine bakmışsın. Ellerinde olmadan o çiften yine kadın hamile kalmış. Kadın üzülür, müzil artık, solar, soğalar, isyan eder. Evde huzurlu olur. Şunlar, bunlar olur. Ama de varmış. Kaderde varım böylece. Hatta gizli gizliye düşünmesi için bazı şeyler bile yapabilir böylece. Kim bir şey olmaz böyle. Eğer o ana rahmindeki dölenen o ceninin sağ dünyanın gelmesi Allah'ın takdirine varsa, insan şeklinde o yaratılır, dünyaya gelir muhtemelen. Gelir. Sonra ne olur? Zaman gelir o aile, ana baba ya da biri, hangi etek kalırsa, zaman gelir, anlar ki evet İlahi sırrı ortam anlar böyle, kaderi ki böyle, anlar belki Allah şükür bana bunu vermiş der işte. Evet, birkaç tanesi vardır. Biri hayırsız olur, biri şu olur, biri bu olur, biri travmalarını ölür, biri kırıp tek uzaklara gider. Hatta başına belamış böyle olurlar. başkalarına bakarsın, o istemediği, kaldığı zaman da çok kederlendiği böyle artık huzuru kaçıran kişi. ...anlar ki sır sırt eder. Bu benim için lazımmış der böylece. Şimdi bazı kişi fakir olur... ...onun hakkında hayırdır böyle. O kişinin hangi işe başvursa vursun... ...fakir olacak der. Yani mesleğini değiştirir. Bakar, çevreye bakar... ...filan bak çok iş yapıyor muazzam para kazanıyor der böyle. Bu işte para var der böyle. Ben de bu işi yapayım der... O da işle girişir, harç boş, evli satar icabını, o işle girişir, ama kader değişmez ki o teyamlar. yazılmış kaderde ya, o da yazılmış ha değil mi? O da yazılmış değişme kader böyle. Karşıklı o işten muazzam zenginir, kalkınmıştır, hayır bu o işi beceremez işte bence. Daha batar. Ya yani nasıl araba badana yapar çamurda, buna zavaldan bal harca daha batar. Oraya da buraya geder daha batar. Ama Sonunda eğer ona nasip olursa uyarmak nasip olursa iman konusunda onun böyle olmasındaki ilah sırrı anlar ama. Andan ama böylece. Çünkü ona mal yaramaz o kişiye. Yani. Herkes yaramaz mal böyle. Bayın sana ne kadar mal gelsin daha iyi olur kişi için. Böyle. Hayırlı olur böyle. Allah yolunu harcar. Hiç değişmez böyle. Büyüklenmez, bebülenmez, onurlanmaz, bir şey yapmaz böylece Rabbim bana veriyor bu der. Bana aklı verenler Rabbim malı Rabbim der. O kulun devam eder. Bazı kişi değişecektir bir alakos. Ayetine zayar verecektir. Kişi zaman gelir tabi imanı kemal olgunlaşırsa bu sırrı anlar Yine bazı kişiler hastalıklı olabilirler. Hatta hasta kötürüm de olabilirler bazı kişiler. Doğuştan da olabilir bunlar. Buradaki ilahi sırrı bilmeyince tabi isyan da olabilir. Şeytane olabilir. Ama zaman gelir eğer ilah sırrı bilirse anlar ki onun için daha hayırlıdır. Bence. Onur olmaz. Benlik olmaz. Daha mütevazi olur. kendi daha aşağı görür. Zaten kulabı bu gerek böyle şey. Yani büyükten onurlamak kula yakışmaz. İşte Demek ki kader Meselesinde Bir özetleyicik olsa inşallah Kadere mübrem var Kadere muallak var Kadere muallak Esbaba Sebeplere tevzü Yapma suretiyle Yani tarla ekildi Tohumu saçıldı İlaçlandı yeni getirildi ekin fışkırır fışkırır böylece kişi hastalandı gereken tedavi yaptı önlemi aldı gereken riyazetini yaptı herisini yaptı kişi bunda rejim yaptı kişi gerekenlerini yaptı ailesini buldu buldu. nedir bunlar kaderi muallak hatta kişi bazen rüyasında bile görür rüyasında bir şey kişiyi bazen görür işte başlayan bir şey gelecek nedir bu işte kader muhteremler. Az evvel demiştim ki kalem yazıyı yazdı lehün mahfuza. Allah böyle buyurdu bize. Peki bu nasıl bir yazı acaba? Nasıl bir yazı? İşte Eylülullah'ın buyurdu kişinin beyninde kuvvet hafıza yani hıfz edici Hücrelerde yazın nasıl yazılmışsa o deli yazıyla muhterem bakın, o deli yazıyla böyle. Şey. Şimdi biz Türkçe'de konuşuruz bazen aramızda işte bunu aklına yaz, bak bunu kafana yaz deriz böyle. Bunu aklına yaz deriz, kafana yaz deriz yani, aklına yaz deriz. Şey. Ne demektir bu? Bunu al böyle bak, bunu algılıyor beyindeki hablu hücreleri bunu algıla bakınız. Yani. Allah bakın kudreti oteleler. Gözle görülemeyecek kadar küçücük hücrelere Allah öyle bir görev vermiş ki, vermiş ki mesela bir hafız Kur'an-ı böyle baştan başa ezberler bakarız. Kur'an-ı böyle baştan başa ezberler hele inancı, kuvvetli imanı kâmil güzel bir hafızsa hafızda böyle kuvvetliyse baştan Fatiha'dan şöyle Nasa kadar bunu ezberler bakalım. O küçülük hücrelere geçiyor. Nasıl geçiyor ezberleniyor? Şimdi bir Havuz Kor'a okurken hangi sayfayı okuyor? Onun gözü hayaline gelir böylece. Hangi sayfayı okuyor? Hatta hangi satırlarında yani sayfanın neresinde? Başında ortasında 35'li satırında o satırları Harfler, harekeler, noktalar hepsinin hafızda vardır o dönemde, Yani konekerin o kişinin kuviv hafızasına o hücrelerinde yazılmış bakınız. Bir kalem yazıldı, hayır, nakş dinliyorum böyle. Nakşin belki günümüzde video alındığı gibi oraya geçti şey işte. Yani onun ezberindeki Harekeleri, satırları, cümleleri, sayfaları, noktaları, duracakları hepsi geçiye verecek. Yine bunun dışında başımızdan geçen olaylarda olaylarda bunların da her biri kuvi hafızamda yazılıyor yazılıyor. Kişi mesela bir yere gezmeye gidiyor, gezmeye gitti yer neleri gördü bana. O gördüğü bütün görüntüler şekiller. Tanıştığı insanlar, onlarla konuştuğu sözler, hatta o kişilerin ses tonları da oraya kaydediliyor bak. Ses tonları. Kişi zaman geliyor, on sene önce tanışık kişilere karşılaşıyor, ama şeklini tanıyamıyor, şeklini tam alamamış onu, tam alamamış hafızar, ama sesin daha iyi almış. Mesela bir camiye gitmiş bir yere. Kuran okuyan kişiyi uzaktan az bir görmüş ama tam onu algılayamamışlar. Böylece. Ama sesini güzel dinlemiş kulağında. Kişi ne yapar? onu görece hemen tanıyamaz. Ama sesini duydu mu ha fen kişiler kadar Yani kuyu ve hafıza görüntüyü alıyor. Bütün şekilleri alıyor. Sesleri de alıyor. Hatta kokuyu da alıyor. alıyor. İşte bizim beynimizdeki o hücrelere hücrelere. bundan nasıl yazılıyorsa, bu yazının neler ne, anlama geliyorsa leh-i da öylece yazılmış yazı muhtemelinde. Yazılmış. Hatta omuzdaki melekler de öyle yazıyor işte. İki melek iki omuzumuz var. Onlar da öyle yazıyor. Yani öyle harflerle kalemle böylece, diye diye. yani kale geçiyor. Kişi namaz kılıyor tam el bağlı, rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, hep buna kale geçiyor bunlar böylece. İşte rüyada nedir? Rüyada kişinin ruhunun levh oradaki yazıyı ama dediğimiz şekildeki yazıyı algılaması geliyor böyle, algılaması. Tabii ki levh böyle harf, kelime, hece, e, hurfatlarla nokta birbiriyle yazılmayıp da anlam oraya geçtiği için bu algı ne oluyor? biraz tevil oluyor bu sefer sadece. biraz tevhili oluyor ama hemen hemen herkesin baştan geçmiştir Her insan baştan geçmiştir İnsan bazen açık net kısa rüya görür bunlara rüyayı sadıka denir yani hak gerçek doğru rüya bunlara. Bu gerçek rüyalar karmaşık olmaz. Uzun olmaz. Kısa olur, net olur, açık olur. Kişi bazen rüyasında, hey insan bu mutlaka yaşamıştır. Kişi rüyasında açık, net, korkulu bir şey görür. Başta bir şey gelecek görür. Açık, net görür falan. Hatta bazı kişilere bir de ses de gelir. İşte şu baştan gelecek. O olacak diye. Yani melek ona bunu haber de verir bazen kişiye. Haber de verir. Aynen meydana gelir böyle. Işte. Yaşanan olanlar bunlar böyle. Aynen meydana gelir bunlar. Mesela Mısır hükümdarı Yusuf Aleyhisselam rüya gör bakınız. Rüya gördü. Yusuf Aleyhisselam rüyasını tabir etti. Aynen meydana geldi. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki allah Teala bizi yaratmazdan önce Mevlam leh-i yazmış bunu Yazmış böylece. Yani neresi, neden batacak, ne zaman deprem olacak, sel olacak, savaşlar, ölümler, yaralanmalar, kişilerin bütün hayatı yazılmış buraya böylece. Tabi kadere mübremi var, muhkemi var. Elimizde bir şey yok muhtemelen. Yani insanoğlu aciz. Tek kelime. Aciz böylece. Kimse elemeyecek böylece. Ana karını dikeceğim. Ne, neydik? Acizdik bu terdeler. Bir damla suydik. Kamputası olduk. Bir insanların tiskince bir et parçasına dönüştük. Yani insanların tiskindiği kanlı bir et parçasına dönüştük orada. Kişi o anda düşse, hekimin tiskini bundan berişi. O haridik bizler berişi. Mevlerimize sonradan işte iskelet verdi. Mevlerimize deri verdi. Organlar verdi. Bizim evlen dünyaya gönder. Yavaşla insan büyüdü. İnsan yavaşla büyüdü. İnsan güzel olabilir, akıllı olabilir, güçlü kuvveti olabilir. Ama insan bunları kendi yapmıyor. Yani ekilen bir buğday, bir çiçek, bir ağaç ne kadar aciz ise. O ağacın büyümesi, gelişmesi, dallanması, budaklanması, yapak ve meyve vermesi ağaç elinde mi? Hayır değil muhteremler. Bir şeyin kaderi neyse ne kadar acizse insanda öyle aciz aslında. Bedende Mevlamızı muhteremler. Bakın refleks var şey bizim herhalde bağlı olmayan beynimizdeki sinir sistemimiz var. Beyindeki merkezler var. Bize bağlı değil bunlara böyle. Oğulunlarımı çalmak bağlı değil. Yaşamak elimize değil. Ölmemek elimize değil böylece. insan acizdir. Bunun için bizler kader konusuna bilmeden fazla dalmayalım. Biz kendi işimize bakalım. Yani kader değil bir şey vardır ki. Mesela birçok şey peygamberler İleride haber gelecek gelecekte haber vermişlerdi böyle. Meydana gelmiştir. Büyük evliya bunu haber vermiştir. Aynen meydana gelmiştir. Yine insanların hemen herkesten baştan geçmiştir. İnsan rüyasında şu olayı görmüştü muhtemelen. Kader diye bir vardır. Allah bunu takdir etmiştir. Bizim güvenim buna inan, iman etmektir. Allah Kudası Abi Mevlamız bize düştüğüm ona kulluk etmektir. Lillahi Teala Fatiha.